var ettiği o aşağılamanın ortasında hakkımızı ve hakkı savunmaya gayret ediyoruz. Sesi meramın dahilinde. Biliyorsunuz sizi programı 26 Nisan 2022'de dinleyeceksiniz. Ben size uzun uzun e, medya yani çartı, aksoru ya da Ermeni soykırımını anlatacaktım. Gel gelelim ona değineceğiz tabi. Bütünüyle Memleketin içerisinde artık ne hallere dönüştüğümüzü ee, sadece soykırım kartını ortaya koyduğumuzda 364 gün susup bir gün konuştuğumuzda başımıza getirilenlerin ne kadar acayip ne kadar fanilik ötesinde bir kötülükle hemhal olduğunu ve bunu bile isteye var ederek ama siz de bizi kestiniz kardeşim deyip de kestirip atmalarını bir dolu şeyi, bir dolu şeyi anlatacaktım. Gezi davasında nihai kararlar ortaya çıktı. Buna değineceğiz. Ama madem ki biz 24 Nisan'dan başladık, 24 Nisan'da biraz ilerleyeyim istiyorum. Şimdi acı TDK'ya göre bir isim, bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, acıyı sever mesela. Sıfat, tadı bunun nitelikte olan acı kahvesini yudumluyordu. Sıfat, çarpıcı, göz alıcı, mecaz, keskin, şiddetli. Mecaz, kırıcı, üzücü, indikici, dokunaklı, kötü. Var edilmiş olan bir acının meramına ne sığdırılabilir? Hangi cümleler kurulursa peki anlaşılır? En azından bir ucundan bir kıyısından var demiş olan eksiltmenin ve tümden topyekün hiçleştirmenin ve o nihai yaranın farkına varılır. Hangi betimlemeler uygundur apaçık bir biçimde çıkagelen o öteki adli hayatına dahil edilmiş olan yarayı anlaşılık kılacak olan? Herhangi bir ünleme var edilebilir mi ki sahiden de katmerleşmiş, katmanlaşmış, katı kılınmış olan o yüzsüzlükle sözde addedildiğinde ortaya çıkan utanç anlaşılsın? O utanç ki acının meramını aksettirebilirsin. Görünen köye nihayet kılavuza hacet kalmasın. Nedir ki acının tam tarifi? Her nasıl aksettirilebilir ki var edilmiş olan yaranın elemi ve yası? Eksitmelerin bıraktığı izi tam olarak ne anlatır? Ne anlatabilir? Kimin acısı diğerinden üsttedir? Acının birbiriyle yarışması ya da birbirlerine ayrı, her kimle öznel bir tahilü söz konusu olabilir mi? Bir menzilin en başından en doğusuna, en batısından en kuzeyine, kuzeyinden güneyine her anlamda etkisini var etmiş şüphesiz ki iş bu yeri bir vatan olmaktan alıkoyan en baş yıkımlardan birisini anlatmak için acıdan ayrı bir ortak kelam kalmış mıdır? bitimsiz, aralıksız bir fasit döngü dahilinde kaybettirilmiş o karanlığa dair hangi söze eğlersek bir karşılığını bulabilir sahiden. Bütünüyle kör topal, yürüye duran bir yaşam aksini yerle bir edip, bir de üstüne asırlık inkarı alenen bu sahada var edilenler karşısında lafa nersinden girersek acının farkındalığın söz kusu edilebilir sahiden. Yıllar yılları kovalarken bir cüret, iki ceraat üç nefretle bir bütün halinde dünün ve günün milli ve yerli unsurlarınca zerk edilmiş ola gelen bariz kindarlık utanmazlık dolaylarındaki hiddetle bir halkın yaşadığı acının neresi izahı sahi ama sahiden anlaşılır kılınabilir. Duyum sanmayan, görülmesin diye çabalanan ve hemen hiç ama hiçbir biçimde kaile alınmayan mesele edilmeyenin yükü bugün 107. yılını devirdi. Acının meselini en doğrudan görünür kılan tanıklıklar bugün artık hayatta değil. Hiç ama hiçbir biçimde o zamandan sırtlanmış olan yükü fark edebilecek bir ortam yok. Çünkü bırakılmadı. Anadolu'nun kökten yıkımı, medeniyet, eşitlik, adalet, hakkaniyet tavırları ve edimlerine ev sahipliğinin boşa düşürülmesi ve nihayetinde de bir evin başa çalınmasının o katran karası suretine dair hangi kelam doğruyu ve doğrudan acıyı anlatabilir? Yaşayan hemen her bir Ermeninin bir belgenin ta kendisine dönüştürüldüğü ve dönüştürülmesi söz konusuyken, üstüne basa basa adaleti, üstüne basa basa yüzleşmeyi, tüm acının acının yerine dönüşen çart diye anılan meşum yıkım silsilesinin açtığı işte o derin boşluk, yarayı hangi kelimeler nasıl anlatabilir? Dün 24 Nisan'dır, koca bir gün aklınıza gelebilecek her türden pisliği, her türden küfrü, Beraberinde duyduk. Aklınıza gelebilecek alakalı alakasız her şeyi de Ermeni bir mikrop olarak değerlendiren Talat Paşa gibi eline kan bulaşmış bir temsilin kalkıp e, kendini siyasi bir önder diyen bir alternatifim ben diyen bir siyasetçi insanımsı varlık öyle diyelim. Biz hayvanlara hakaret etmiyoruz. E, i̇nsanımsı varlığın elinde ruhu şad olsun bilmem neler falan filan bir tarafta bakıyorsunuz kendine buluncu, Ataman kardeşliği, zart zurt bir sürü takma isim bulup atsızcılar necisiniz abi bir karar verin. Kafa tasçıların işte Dünya Türkçülük Günü, bilmem ne ruhları şad olsun Talat vercemal Cemal yazılanmaları. Siz bizi ki kestiniz, biz sizi kestik, bilmem ne diyenleri, kestiysek de iyi ettik, ne iyi ettik diyenleri gördük. Hangisi anlatabilir acı? Benim için acının hakikati şöyle. O gün 24 Nisan için misak benim ismimi taşıdığım büyük dedemin Ahvaly Hovannes'in ofsanla yağa Gagik beyran Sebastiya'dan evlerinden sürülmesinin miladı. Zamanlar karışıyor, hayat zerre şaşmıyor. Sebastiya'dan Gedikpaşa'ya hayat arama mücadelesi o gün yazdığımda 105'ti. Bugün bildirdiğimde 107 yıldır. Unutmam, unutturmayacağım. Bugün 24 Nisan Anne tarafım, mama tarafımın gesaryadan sürgünlerinin günü. Pamuk göz gözyaşlarında saklıydı benim belgem. Yer setrak dedemin kimi zaman suskun kalmış gözlerindeydi benim hakikatim. Bugün 24 Nisan'dı, bugün 25 Nisan. Siz 26'ında dinleyeceksiniz. Küfürlerin, hakaretlerin ortamasında biz sadece yetimliğimizi alıyoruz. Yasımızsa ise bu yüzleşmesizlik, bu bilek ile yüzsüzleşme ile beraber yasımız da ömür boyu. Maalesef ki ömür boyu. Çünkü birazdan değineceğim gibi Fahrettin Altun'un bahsini ettikleri veya işte kendini dış işleri hariciye nazırı olarak görüp Avrupa'nın pek çok kentinde, pek çok ülkesinde kentinde faaliyetleri alenen terör örgütü olarak adlandırılan veya bunun potaya dahil edilen özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerde ee, Gray Walls Anladınız siz onu. Bozkurtlar ya da işte Milliyetçi Hareket'in bilmem neleri, sıfatsız tiplemeleri, tetikçileri, şunları bunları kullandığı o kurt işaretini Hariciye Nazırı Uruguay'da yapar. Ermeni göstericilerin kendisine işte gayri nizami bir protesto hakkı vardır. Bu protesto hakkını yaparlarken onların yüzüne bakıp kah kah kah deyip bozkurt işareti yapar. Ve bu rezilliğin karşısında Uruguay tabi dingonun ahırı olmadığı için yanıtı petten verir. Buna değineceğiz ama bir kısa ara verelim. Çünkü bu keskinlik, bu nihayetlendirilmeyen boşluğun içerisinde bu çürüme hepimizin hayatını ne hallere koyuyor, hepimizden neyi eksiltiyor. Bilakis o küfredenler, anamızı, ecdadımızı, soyumuzu, tipimizi, hiçbir şeyimizi beğenmeyip yedi düvelimize küfredenler... O fark etmedikleri acının bir gün kendilerinde etkileyeceğini belki bir gün fark ederler diye sesleniyoruz buradan. Ecomatics ile başladım. Lost Focus Celsius Recordings'ten. Şimdi Subconsciousness Relief, arkasına Monuments Banks, Kinsella beraber, So Good Focus Recordings'den gelecek. Teslimeram'da karşı radyodayız. Radyo'da devam ediyor. Dedik ki işte Dingo'nun değil orası diye Uruguay hükümeti buna dair genellendirmenin ya da işte Uruguay Devlet Başkanı Dışişleri Bakanlığı Çavuş olduğunu e, Ermeni protestoculara kartıyı yaptığı hareketin üzücü ve kabul edilemez olduğunu olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'na talimat verip Türk büyükelçisinin bakanlığa çağırma ihtimali talimatını verdiğini söylüyor. Uruguay çünkü Dingo'nun ahırının olmadığı bir yer. Evrensel hukuk normlarına göre de bir suç şebekesinin işaretini devlet görevlisi yapınca da aynı hükümler izleniyor. Bu kadar basit bir pratiği suçlar için var etmemiş bir ülkeye ne çok şey anlatıyor. Bir görebilseniz bir fark edebilseniz sadece bizim anamıza bacımıza ya da bize ya da varlığımıza ya siz bu ülkenin ekmeğini yiyip hainlik yapıyorsunuz. Kimse kimseye bedava ekmek vermiyor hacı bir dakika. O alın ile beraber işte Gedik Gedikpaşa'ya kadar geldiklerinde ayakları dımdızlak, çırılçıplak kalan insanların, atalarım hayatta tutunmak için var ettikleri mücadelenin karşısında kimse kimseye bedava bir şey vermedi. Hasiz şarkılarını dinlediniz rahmetli Onlu Hala dinliyorsunuz Artur Tunç veya hala bir yerlerde bir şekilde beni duyuyorsunuz ya da başkalarını. Aranızdayız, aranızda. Hiçbiriniz fark etmiyorsunuz bu insanlar niye bu kadar acının içerisinde. Hala bizlere bir şeyler anlatma gayretini gösteriyor. Dün pek çok akademisyen özellikle Yektan Hocam, Yektan Türk Yılmaz kulakları çınlasın. Ya bu ülke ne hala bu ara geldi ya da artık işte hani bu ülkeye hiçbir şey anlatılmaz. Ümit Kurt'u paylaştı, pek çok isim paylaştı akademisyen. Evet artık o bahsettiğimiz... Ermeni kimliğinin yaşadığı o büyük travma. Neziyer, Chart, aksor. Bakın hiçbirinde soykırıma dair herhangi bir terim yok. Hiçbirini kabul etmiyorsunuz ki zaten. Ki o yüzden mesela 107 yıldır olan bitenin farkına varamadığınız için ya da son 7-8 senedir Garopaylan'ın kulakları çınlasın son derece kudretli bir biçimde o büyük meclis çatısının altında yıllar yıllar yıllarca Aman bırakın konuşsun nadem Ermeni işte kendi kendine konuşuyor deyip de konuştuklarına konuşmalarında kayıt altına alınmış ve TBMM tutanaklarında yer etmiş bir metni neredeyse noktasına virgülüne dokunmadan sadece tarihi değiştirip yani 100. yıl, 101. yıl, 102. yıl deyip bunu bildirdiği için vatan aynı ilan edilmesinden mi tutun? Hedefe alınmasını çarmağa gelelim asalım yok artık anasını satayım keselim falan deyip de ortaya çıkan şey... Bir bizatihi bu acıyı fark etmeme son 24 saat içinde Ermeni'nin yarası ne çok dert oldu bu ülkeye Engin koçundan Faruk Öztura'na bilmiyorum neyinden il şey Akşener midir nedir o karın ağrısına Ümit Özdağ'dan bilmem nesine ne kadar tıfıl, tıfıl tıfıl tıfıl tıfıl tıfıl varsa böyle bir hakaret yazan vardı mesela 15 yaşında neyinle hakaret ediyorsun dedi siz benim dedelerimi kestiniz sen nerelisin diyorsun işte şuralıyım diyor. Hani söylemeyeyim onu. Sen neyi biliyorsun diyorsun. E ben kemikleri biliyorum. Nerenin kemiklerini diyorum. Toplu mezarların kemikleri. Nerede diyorsun? İşte yok. Çünkü detay veremiyor ama bizati Henry Morgan Town'un kanaklıkları, Kevorkia'nın büyük kitabı, belgele yayınlarından çıkmış olan bir dolu Türkçe'ye çevrilmiş olan Narat, ıı, Kıraat, bunun yanında Envali Metruke, Sivas'a gittiğinizde mesela belge yerinde, belge tabelasının içerisinde ya da büyük tapu defterinin içerisinde artık neresi düzeltilmiş onu bilemiyorsun ama büyük tapu defterinin içerisinde o köydünün ya da göydünün orijinal ismiyle bugünkü Sivas'ın içerisinde kalan bir mezra'nın yerin, köyün artık neyse varlığının nasıl birdenbire istimlak edildiği bu kadar ortadayken kalkıp bir önerge verdiği için Mesela Garopaylan 107 yıl sonra hedef kılınıyor. Ya da bizim acımızı kendi kendimize bahsetmekten kurtarıp da artık bu ülkenin içerisinde biz de varız kardeşim. Bizim de başımıza şunlar geldi dediğimiz için akla hayale gelmeyecek hedef almalar, kötülükler daha bir dolu şey. Sezgin Tanrıkulu dün sadece bir tweet attığı için 107 yıl önce... 24 Nisan'da yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'dan gözaltına alıp Çankırı, Ayaş, Ayakkara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanmaz dediği için bizatihi CHP jurularının elini hadi yetmedi devlet de soruşturma açtı makamlar tarafından. Ki biz Osman Kavala ve Gezi davasında da göreceğiz aynı şeyi. Biz affedersiniz Ermeniler neyiz ki? Gezidekiler mesela çok basit bir biçimde hedef kıladı ki ortada iddia olunan hiçbir şey yok. Ortada hiçbir resmi belge yok, kanıt yok. Geçtik bana diyor ki kayınlıklı kanıtım var mı? Ya da bir vekile diyor ki sen kimin vekilisin? Terörist istemiyorum ben mecliste. Hadi canım ne teröristi ya falan deyip de söylenmiyor bile. Mesela Mustafa Yeneroğlu çok doğrudan söylüyor. Hangi partili olduğunun bir önemi yok. Garopayla'nı arıyor, sohbet ediyorlar ve maruz kaldığı lince çok üzüldüğünü belirtiyor. Çok yoğun tehdit aldığını söylüyor. Garopayla'nın birçok konuda çok farklı düşünüyor olabiliriz. Ama tasvip etmemekle yetenebileceğimiz görüş sebebiyle sayısız tehdit alması da utanç verici diye yazdığı için o adama bile neler söylendi. Geçmiyor, gitmiyor, bitmiyor. Herkes kendi işine baksın diyor mesafayı göstererek. Biz şimdi geçmişimizi bir kenara bıraktık. Eee... Atalarımız, dedelerimiz evlerinden, barklarından oluyor. Nenilerimiz kaybediliyor ki bizimkiler şanslıydı bir biçimde kurtulmayı beceriyorlar. Buraya buraya gelene kadar ya da işte buraya kurtulana kadar e, ya da işte benim ninemin, rahmetli ninemin var ettiği gibi yani annesiz babasız büyümek, yetim kalabilmek ve başkalarına emanet olarak hayatta tutunabilmek için sürekli kendine yeni meşgaleler arayabilmek ve sürekli susmak. Sürekli susmak ne demek bilir misiniz? İçinizde okta olur, yaralar biriktirirsiniz ve bunu sürekli olarak kendinizde saklamak zorunda kalırsınız. Ha bugün 107 yıl sonra biraz kolay geliyor konuşabilmek. Ama ilk defa 1965 yılında ve yaklaşık 50 yıl geçtikten sonra Ermenistan'daki büyük uyanıştan sonra bu meselelerin artık toparlanabilmesi ve Lemkin'in Soykırım kararından sonra insanların konuşabildiği bir noktaya geldik. Bugün hala Türkiye sınırları içerisinde biz 2015'te konuştuk 100. yılda. Ve bugüne geldiğimizde yaklaşık 7, 7 yıl sonra halimiz Özdağ denen zıkkımın kökünün Ermenistan sınırındaki kapının adını Talatbaşı sınır kapısı olarak değiştirmezseniz Zafer Partisi bilmem ne olduğunda bilmem ne bilmem ne nasıl ya kurtuluşta evlerin kapılarını çiziyorlar. Orada burada nazi işaretleri yapılıyor. Bunlar başkası yapmadı. İnsanların varlıklarını yok sayarak, varlıklarını hiç ederek, ben Türk demiyorsa zaten bu ülkede yaşamaya hakkı yok kardeşim diyerek nereye varacağınızı zannediyorsunuz. Mesela Garopay'la sürekli hedef konuluyor ve AK Parti sözcüsü de zaten direkt bunu söylüyor. Çünkü siyasi polimden mesele kendilerine ran sağlayabilmek 2015'in o puslu havası nasıl yenileniyor, nasıl güncelleniyor bunu görebildiğinizde bırakın siz 10 milyon Ermeninin sizle bir günlük uğraşacağını öyle zannediyorsunuz da öyle bir şey yok. Acımızı fark etmeyenlerle anlattığımız kelamı işitmemek için ama siz de böyle yaptınız, şöyle yaptınız diyenlerin arasında kendi kendimize sizin canınızın yanacağı odakları anlatmaya çalışıyoruz. Ki 1915 sadece Ermeni'den ibaret değildi sevgili dinleyen. Sayfoya döndü. Pontus Rum kırımına döndü. Yunanlıların ve Rumların İzmir'den denize dökülmelerine döndü. Avuç avuç Nasturi'nin hayattan çalınmasına döndü. Keldanilerin, Kıptilerin seslerinin kesilmesine döndü. Vay sen çık işin içinden. Monument Banks, PhD ve hemen arkasında Mr. Nitro ile Jetro Ball, Idiosyncrasy DMB Digital'dan gelecek. Burası sesler. Tabii ki bu uzun soluklu bir mücadele ve Ermeni meselesi sadece Ermeni'den ibaret değil. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Neyse Fahrettin Efendi kendince bir şeyler salladı etti. Ee, dedik işte tarihimize leke sürülemez o ülkeler şu ülkeler bu ülkeler ayağından kalsın. Ne hazindir ki başamir dışında tabi o da Şirinoğlu ve yandaşların verdiği işte hani... Kan parası, bedel, diyet ne ederseniz birkaç milyon dolar için yazılmış bir metin de olabilir. Direkt Patrik Hazretlerini e, hitaben işte ortak acıyı paylaşıyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Yiyip de bir biçimde meziyen demeden <gülüyor> ya da büyük soykırım, büyük felaket demeden e, geçiştirdiği bir deklarasyon yayınladı, bir mesaj yayınladı. E, Saak 2'ye ee, ve ortaya çıkan şeyin e, bir anda kesildiğini gördük. Hani Zafer Partisi anırıyor, bilmem ne, bağırıyor, çağırıyor. İşte buduncular, oduncular bunlar söyleniyor. Gel gelin bizim saadetimize. Ve her Ermeninin belgeliği tescil olurken daha kaç nesil, kaç 24 Nisan, kaç asır getirilecek daha böyle... Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Kendi Onlar kendi tarihlerine baksın. Bizim anlamımıza açık. Yapmadık. Yapsaydık zaten bir taneniz kalmazdınız gibi. Nince muntazam cümle. Bir dolum yetimliğimizi, küfürlerin var edildiği Ne soy ne sop, ne secere konulan bir devrik cümleler deryasında. Hakikati kim ne zaman önemseyecek. Acının varlığı Türkiye'de tapgın yapraklarında her günün belirli olurken. Ki dediğim gibi işte 23 Nisan'dan sonra 24 Nisan. 19 Mayıs Pontus Rum soykırımı. Gidiyoruz Haziran'ın ortasındaki 15 Haziran. Süreyenlerin sayfası. Geliyoruz 1919'ların ortasına. Bu sefer İzmir ve büyük Rum göçü. Hadi onlar bitmiyor. Dersim tertilesi. Kesmiyor Aşkale. Kesmiyor varlık vergisi. Kesmiyor 6-7 Eylül. Kesmiyor 20 dolar 20 kilo. Kesmiyor bitmiyor tükenmiyor. Ve bugün hala... Daha geçtiğimiz birkaç hafta öncesinde kilise kapılarına nazi işaretlerinin yapılması veya bir okulun kapısında nazi işaretinin yapılması. Ee, aklınıza gelebilecek Anadolu'nun ücra köylerindeki Ermenilerden kalma ya da Süryanilerden kalma ya da herhangi bir inançtan kalma, mabetlerin ahıra çevrilmesi, oradaki işte taşların kullanılması, bir beyaz soykırım hali. Bir kırlı çarptığı torun olarak bilmek istediğim yegane şey şu. Sorgulamak, anlamak ve acıya ortak olmak sahiden ne zaman? Üzerinden 107 yıl geçmiş olan o cehennemi pratiği şimdi görüp de o yıkım için özür dileyebilme erdemini var etmek ne zaman? Acıyı sahiden fark etmek ne zaman? Ömür boyu aynı kısır döngüye rein kalıp, aynı kısır döngünün içerisinde kendi ezberleriyle ama siz hainsiniz, ama siz sırtlandınız, ama siz bıçakladınız, ama siz şöyleydiniz, ama siz... Sebastya'da çetem vardı. Gesarya'da çete mi vardı? Burunguş'ta da Boğazlıyan diye şimdi Boğazlıyan kaymakamının övgüler düzen iyi Parti varken Boğazlıyan'da o Boğazlıyan'da böyle birilerim vardı? Çete mi vardı? Ya da Van'da çete mi vardı? Ya da Musa Dağı'nda çete mi vardı? Çünkü onlar son kaybedecekleri oyundan sonra artık bir daha hayata kutusunamayacak olan insanların son işleriydi. Bir yerlerden bulabildikleri silahlarla. Ya da Rus'un, İtalya'nın, Fransız'ın, onun, bunun ama en başta da İngiltere ve Almanya'nın gözetiminde ve tabi ki bildiğiniz gibi emperyal devletler oldukları için var o katran karanlığında, bunu pekala Rusya'yı da ekleyebiliriz. Yaptıkları, Türkiye karşı yaptıkları her türlü fecaati ama onlar Ermeniydi deyip de kestirip atan bir düzlemde cehennemin var ettiği o yıkıcı pratiği görmek ne zaman, acıyı sahiden fark etmek ne zaman, ömür boyu aynı kızır döngüye mahkum edip de bitimsiz itamlarla ve suç suçları övüp daha kaç zaman kaybedeceğiz? Kaybedilenleri hakir görüp şimdi öteki kılınmış halkların hepsine de karşı bir hizabı bildirici kılmak için sözde soykırımı yeniden pek anlamda var edip daha kaç zaman heler olacak? Bir özrü dahi dilemezken yara konuşulmasın diye engellemeler var edilirken Ermeni genel olarak bütün gayrimüslimler kolayca hedefe konulurken nasıl bir ülke var edilir ki yurtta, suh, cihanda suh diye yedi düveli örnek olduğu zikredilen nasıl, nerede, hangi şekilde? Yanı başınızda henüz başlayamayan yasın var ettiği acıyı fark ediyor musunuz? Sesiniz çıkıyor mu? Orada mısınız? Bir, bir, bir ufacık böyle yani kestiğiniz tırnak kadar acıyı hissedebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Çünkü o Yakınlaşmaları uzaklaştırdıkça sözüm onu normalleşme derken mesela işte e, Azerbaycan topraklarının içerisinde reyin kalmış olan arsağın gerçekliğine kulak kabartmadıkça ya da üstünü örttükçe nereye varacağımız çok da belli. Hadi geçtik. Hadi. Hadi geçiyoruz. Yerseniz. Geçmiyoruz da işte geçelim diyelim. Ayasofya'nın kapısının kemirildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ayasofya'daki kapıyı kim yedi? Yanıt yok mesela. Hani Böyle saygılıyız ya onun için. Geçiyoruz. Daha bugünün davasına Gezi davasında Cuma günü başlayan karar duruşmasında bugün Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Bunun yanında Mücella Yapıcı Çiğdem Mater Hakan Altınay, Mini Özerden Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yelit Ali Ekmekçi 18'er yıl hapis cezası verildi. Neymiş? Bu ülkede dev, ülkeyi devirmeye çalışıyorlarmış. Ya Gezi'deki 4-5 tane ağaç için ve gezinin tam da İstanbul'un ortasında bir vahayı koruyabilme iradesinin peşinde koşa duran insanları belki başka isimleri de bulsalar ekleyecekler ki onları kaçak demişler zaten e, malum medyada. Malum medyanın var ettiklerinin arasında işte onu görmüyorlar, bunu görmüyorlar. Dinlemeler hukuksuz, dosyalarda delil yok. Aklına yerini onunla, onunla buluşturmuşlar. İşte o sözde soykırım gibi. Sözde bir varlık ortaya çıkadım. Hukuk katliamının altına imzasını atıyorlar ki Af örgütü biraz önce açıklama yaptı. Bu siyasi güdümlü maskaralık şu şekilde diyor. Siyasi güdümlü maskaralık insan haklarına da bir darbedir diyor. Hani yani inanılmaz bir biçimde her şey gezelin tartışmalı hakimi bir can son yılında hakim olmuş Serkan Alan'ın özel haberi belki okursunuz. Ya böyle yani her şey birbirine bağlı, her şey birbirine eklenmiş, her şey birbirinin içerisinde. Çürümeye rehin elinmiş. Gün gelecek halka hesap verecek falan filan fıstık. Hikayede mücella yapıcının o yaşında umarım benim yaşıma geldiğinizde başınız hala dik olur. Ve böyle hesabı verebileceğiniz her şeyden hesabını verebileceğiniz bir ülkeye varabiliriz. Yani utanmazsınız demek ister. Oradaki o sözü bile başla başına yeterdi zaten. Ahmet Çık'ın delirdiği haklı olarak delirdiği o isyanını programın kapanışını bir bulursam eğer hemen onun aradığını vereceğim. Dedik ya her şeyi geçiyoruz kardeşim. Geçemediğimiz tek şey insanoğlanın bu müreketten nasıl kazındığı ve bunu hala nasıl alkış tutulabildiği. Sesli meramdayız, karşı radyodayız. Anlattığımız şeyler, hepimizin hikayesi Mr. Nitro ile Solediser So Far ve arkasını sola Everything is Possible. Paskatavik Now I think I'm ready to clear my head Pull my feet back from the edge If I'm looking forward, I feel it now We can learn not to forget dammi Olmayanlar aynaya baksın ve biz nasıl insanlarız, nasıl yurttaşlarız ki bu arkadaşlarımızı bu mafyaya teslim ettik diye kendine bir soru sorsun. Artık yeter diyemiyorsanız buradaki bütün sorunlar, bu ülkenin bütün sorunları bir avuç insanın sırtına yükleyebileceğiniz kadar hafif değil. Herkes elini taşına atla sokacak. Ve lütfen sorun kendinize nasıl insanlarsınız? İnanmıyorsunuz görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Saydan o elin taşın altına sokacak insanlar olarak neredesiniz diye de biz de tamamlayalım Ahmet abinin bu delirdiği halleri. Delirmesin de ne yapsın o adam? Delirmesin de ne etsin o koca insan? Böyle bir memleket sattığını içerisinde hangi meramı nereye bağlayalım? Hangi meramla nereye anlattıralım? Nereye aksettirelim? Bizi görmüyorsunuz. Türk'ün Türkiye ettiğini görmüyorsunuz. İktidarın pratiklerine tutunup da aynı yolun yolcusu olmaya devam etmeye çalışan muhalefetin içerisindeki o kör karanlık odakları görmüyorsunuz. Ama bir sandık gelecek. Her şey değişecek. Yaprağım değişecek. Neyi değiştirecek? Hangi şeyi değiştirecek? Anlatmaya çalıştığımız şey o. Acı veren zaten bu. Bir asır ve koca bir demokrasi tercümesi içerisinde olduğunu zikreden bir ülkede... Hiçbir yere varamamış, hiçbir yere şekillendirememiş, hiçbir şekilde kendini geliştirememiş bir memleket dahilinde istediğiniz kadar yeni ülkeden bahsedin. Olan biten her şey, cehennemin ta kendisine dönüşmüş olan bir kara çukurdur. Fark ediyor musunuz? Utanıyor musunuz? Sesiniz çıkıyor mu? Sesli meram karşı radyodaydı. Bu hafta her zamankinden de uzun sürdü. Sola ve ile veda edeceğiz Hospital Records'tan. Bize bu imkanı sağladılar. Biz de bu alternatif sesi sunmaya gayret ettik. Teşekkür ederim. Kulak verdiğiniz her şey hepimizin hikayesi. Upset. I'm captivated by your vibe Suspended here in our first flight hide, hide. We surrender, it's easier to fall And I know I'm a